Bilgenin Sarsılmazlığı Üzerine Seneca Bilgenin Haksızlığa Ve Hakarete Uğramaması Serenus'a Serenus, haklı bir nedenden ötürü, stoğacılar ile bilgeliği anlatan diğerleri arasında, kadınlar ile erkekler arasındaki gibi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Zira kadınlar ve erkekler birlikte insan topluluğunu meydana getirirken, biri boyun eğmek, Diğeri ise hükmetmek için doğmuştur. Diğer bilgeler kişisel aile hekimleri gibi yumuşak ve tatlı bir dil kullanarak hasta bedenleri sadece en iyi ve en hızlı değil, aynı zamanda uygun görülen yöntemle tedavi ederler. Kahramanlık yöntemini tercih eden su ise bunu ellerine düşen bizlere tatlı bir şeymiş gibi değil, Sadece bizi hemen kurtaracak ve talihin de üzerinde bulunan, atılmış tüm mızrakların çok daha ötesinde yer alan o yüksek zirveye ulaştıracak bir şeymiş gibi gösterme gayreti içindedirler. Ama üzerinden geçmeye çağrıldığımız bu yol dik ve zorlu. Bunda ne var? Zirveye düz yoldan mı varılır? Ayrıca bu yol bazılarının sandığı kadar da sarp değildir. İlk kısmı taşlar ve kayalarla doludur. Geçilmez görünür. Tıpkı aradaki mesafe gözü yanılttığı için uzaktan bakıldığında aşılmaz dik bir yokuşmuş gibi görünen birçok yer gibi. Oysa daha da yaklaşıldıkça gözlerdeki hatadan ötürü tek bir nokta olarak görülen böyle bir yer yavaş yavaş netleşir ve uzaktan uçurum gibi görünen yer artık hafif eğimli bir yamaca dönüşür. Geçenlerde M. Kato'dan bahsedilince uğradığı adaletsizliğe dayanamadın ve çağı Kato'yu anlayamadı diye öfkeye kapıldın. O kişisel olarak Pompeiuslardan, Sezarlardan bile üstün olmasına rağmen çağı onu Vatiniuslardan bile daha değersiz saymıştı. Forumda bir yasa alehine konuşmaya yeltendiğinde togasının omuzlarından çekilmesi ve yasa tanımayan bir çete tarafından kürsüden Fabius kemerine kadar sürüklendikten sonra küfürlü sözlere, tükürüklere ve delirmiş bir kalabalığın diğer hakaretlerine katlanmak zorunda kalması sana utanç verici görünüyordu. Sonra ben de sana devlet adına endişeye kapılmanla ilgili cevap verdim. Bir yanda Pablius Claudius, diğer yanda Vatinius ve ziyadesiyle kötü olan kim varsa hepsi devleti satılğa çıkarmış ve kör ihtiraslarından ötürü devleti satarken kendilerinin de satıldığını anlamamışlardı. Kato ile ilgili olarak içinin rahat olması gerektiğini sana söylemiştim. Zira bilgenin haksızlığa ve hakarete uğraması mümkün değildir. Ölümsüz tanrılar bize önceki çağların yülüksisi ve her gibi Kato'nun şahsında bilgi insanın en açık örneğini verdi. Zira biz süt zorluklara yenilmeyen, yeryüzündeki hazları ve zaferleri küçümseyen bu adamların birer bilgi olduğunu söyleyip durduk. Kato bileğini kullanarak vahşi hayvanlarla boğuşmadı. Avcının ve köylünün işidir bununla uğraşmak. Ne ateş ve kılıçla canavarlar avladı ne de göğün bir adamın omuzlarına bırakıldığına inanılan çağlarda yaşadı. Eski inanışların terk edildiği ve bilgilenmenin en üst aşamasına varıldığı bir çağda çok yönlü bir kötülük olan ihtirasla ve tüm dünyanın üç adama bölüştürülmesinden tatmin olmayacak kadar büyük bir iktidar arzusuyla savaştı. Kendi ağırlığı altında enkaza dönmüş ve yozlaşmış bir ülkenin kusurlarına karşı tek başına ayakta durdu. Yıkılmakta olan devleti bir el ne kadar eski halinde tutabilirse o kadar korumaya çalıştı. Ta ki sonunda kendisi de uzun süre engellemeye çalıştığı yıkıma sürüklenip aynı kaderi paylaşana ve ayırmanın caiz olmadığı bu ikili birlikte yok olana dek. Zira ne özgürlükten sonra Kato ne de Kato'dan sonra özgürlük yaşayabildi. Pretorluğunu ve Togas'ın elinden almakla halkın bu adama haksızlık yaptığını mı düşünüyorsun? Kato'nun o kutsal başı, o insanların ağızlarındaki pislikle ıslandığında bile mi? Güvendedir bilge, haksızlığa ya da hakarete uğraması mümkün değildir. Sanıyorum ki için alev alev yanıyor ve kaynayıp taşmak üzere şunu söylemeye hazırlanıyorsun. Bunlar sizin ilkelerinizin otoritesinden kaynaklanan düşünceler. Arzulanmayacak, sadece düşünülecek olan büyük vaatlerde bulunuyorsunuz. Sonra büyük laflar ediyorsunuz. Bilgenin yoksul olmadığını söylüyorsunuz. Çoğu zaman ne kölesi, ne evi, ne de yemeği olduğunu söylüyorsunuz. Bilgenin deli olmadığını söylüyorsunuz. Aklını hiç yitirmediğini ve saçma sapan sözler sarf etmemekle birlikte herhangi bir rahatsızlık konu ne yapmaya zorlarsa zorlasın ona karşı koyduğunu söylüyorsunuz. Bilgenin köle olmadığını, aynı şekilde satılmayacağını, kendisine buyrulan şeyleri yapmayacağını ve kölenin işlerini efendisine yükleyebileceğini söylüyorsunuz. Bu iddialı yaklaşımınızla diğer ekollerle aynı seviyeye iniyorsunuz. Sadece bahsedilen şeylerin adları değişik. Nitekim sanıyorum ki burada ilkin güzel ve gösterişli görünen, bilgenin haksızlığa ve hakarete uğramayacağı düşüncesi öne çıkıyor. Ancak senin değerlendirmene bağlı olarak bilgenin haksızlığa uğramışlık hissinden uzak olması ile haksızlıktan uzak olması arasında büyük bir fark vardır. Eğer bilgenin haksızlığa sakin bir ruh haliyle katlanacağını söylüyorsan, bilge bununla bir imtiyaza sahip olmaz. Avama üzgü bir nitelik, haksızlığın sık hinelenmesi sonunda edinilen sabır, bilgede vücut bulmuş olur. Yok, bilgenin haksızlığa uğramasının mümkün olmadığını söylüyorsan, bu da kimsenin ona haksızlık yapmaya yeltenmeyeceği anlamına gelir. Ve ben de diğer bütün işlerimden sıyrılarak bir sutağacı olurum. Gerçekten de bilgeyi sözcüklerin kurmacı onuruyla süslemeyi değil, onu kendisine hiçbir haksızlığın yapılmayacağı bir yere koymayı amaçladım. Diyeceksin ki, orada kimse ona saldırmayacak, buna girişmeyecek bile, öyle mi? Nesnelerin doğasında hakaretle karşılaşılmayacak hiçbir kutsallık yoktur. Aksine dokunulmayacakları kadar uzakta bulunmalarına rağmen, kendilerini ziyadesiyle aşan o büyüklüğe saldırmaya çalışan insanlar var olsa bile, Tanrısal unsurlar yüceliklerinden hiçbir şey kaybetmez. Yaralanmaz olan, darbe almayan değil, darbeden incinmeyendir. Bu anlayışa dayanarak sana bilgiyi göstereceğim. Sınanmamış güç muğlakken, tüm saldırıları püskürtmüş olan, mutlak sağlamlık kadını hak ettiğine göre, yenilmez olanın, kendisine hiç saldırılmamış olandan daha kudretli olduğundan kim şüphe duyabilir? Kendisine hiçbir haksızlığın zarar veremediği bilgenin, Hiçbir haksızlıkla karşılaşmamış olandan daha iyi bir karaktere sahip olduğunu bilmelisin. Dahası savaşların boyun eğdiremediği, kendisini dürten düşman silahının korkutamadığı ve avare kalabalığın içinde huzurla semirmeyen adama cesur derim. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Bilgenin herhangi bir haksızlığa uğraması mümkün değildir. O halde hiçbiri saplanmadığına göre ona kaç mızrak fırlattığının da bir önemi yoktur. Nasıl bazı taşlar demire dayanacak kadar serse, taş kesilemez, dövülemez ve aşındırılamaz. Aksine kendisine değen her şeyi köreltirse, nasıl bazı şeyler ateşle küle döndürülemez, aksine alevle sarıldığında bile sertliğini ve şeklini korursa, nasıl bazı sivri kayalar dibe doğru uzanarak denizin gücünü kırar ve sayısız çağ boyunca kamçılanmasına rağmen bu şiddetli öfkenin herhangi bir işaretini göstermezse, Bilgenin ruhu da aynı şekilde sağlamdır ve bahsettiğim haksızlığa karşı tümüyle güvende olacak kadar gücünü toplamış halledir. O halde ne olacak dersin? Bilgeye haksızlık etmeye yeltenende mi olmayacak? Biri yeltenecek ama bilgeyi etkileyemeyecek. Zira ona aşağıdakilerle temas halinde olmaktan alıkoyan mesafe öyle büyük ki hiçbir zararlı güç kendi etkisini ona ulaştıracak kadar uzatamaz. Gücü elinde bulunduranlar, yetkiyle yücelenler ve hizmetindeki kişilerin desteğiyle yeri sağlam olanlar bile zarar vermeye amaçlasa da, mancınıkla fırlatılan kaya görüş açısından çıkarak göğün bir tarafına doğru yönelirse, aynı şekilde bilgeliğe yönelen bütün oklarda boşlukta kaybolup gidecektir. Ne yani, o aptal kralın mızrak yığını gündüzü karartırken bir okunun da güneşe düştüğünü ya da zincirlerini daha aşağıya indirerek Neptüne ulaştırabildiğini mi düşünüyorsun? Nasıl göksel unsurlar insan elinden kaçar, tapınakları tahrip edenler ve resimleri yakanlar tanrısallığa zarar vermiş olmazsa, aynı şekilde bilgiye ne yapılırsa yapılsın, şımarıkça, edepsizce, küstahça yapılmış, içi boş bir girişim olarak kalır. Ama kimse bunu yapmak istemese daha iyi olurdu. Zor bir şey, yani masumiyet bekliyorsun insanoğlundan. Bu tür kötülüklerin yapılmaması onlardan zaten etkilenmeyecek olanlara değil, sadece onları yapmaya meyilli olanlara yarar sağlar. Tahrikler arasında sergilenen dinginlik, bilgeliğin gücünü daha iyi gösterir. Tıpkı düşman toprağında, silahlar ve askerler arasında tehlikeden uzakta güvende durmasının güçlü bir komutanın en önemli göstergesi olması gibi. Serenus, dilersen haksızlık ile hakaret arasında bir ayrım yapalım. İlki doğası gereği daha ağır, ikincisi ise daha hafiftir. Ve sadece kolay incinen insanlara ağır gelir. Zira bu tür insanlar hakaretle yaralanmasa da rencide edilirler. Ayrıca bu, zihinlerin zayıf ve içi boş olduğu anlamına da gelir. Öyle ki bu tür insanlar hakaretten daha acı hiçbir şey olmadığını düşünürler. Benzer şekilde yumruktansa kamçıyla dövülmeyi isteyen ve hakaret içerikli sözlerdense ölümü ve kamçılanmayı daha katlanılabilir bulan bir köleye denk gelebilirsin.'' Gölgenin, korkunç maskelerin ve eciş bücüş yüzlerin bile korku uyandırdığı istemedikleri adların kulaklarına söylenmesiyle parmak hareketleriyle bile gözyaşı dökecek şekilde ağlayan ve anlam veremedikleri bir hilenin etkisiyle sinen çocuklar gibi sadece acıyla değil, aynı zamanda acı düşüncesiyle hırpalanarak böylesine saçma yargılara vardık. Haksızlık birine kötülük yapma amacını taşır. Bilgelik ise kötülüğe yer bırakmaz. Zira onun bildiği tek kötülük, erdem ve doğruluğun bulunduğu yere giremeyen alçaklıktır. O halde kötülük olmadan haksızlık da olmuyorsa ve alçaklık olmadan da kötülük olmuyorsa, alçaklık da doğru tavır sergileyen insanlara nüfuz edemiyorsa, haksızlık da bilgeliğe nüfuz edemiyor demektir. Zira haksızlık bir kötülüğe maruz kalmaksa, bilge hiçbir kötülüğe maruz kalmaz ve hiçbir haksızlık bilgeyi etkilemez. Her haksızlık karşılaştığı kişiye zarar verir. Ve kimse kendisinin dışındaki bir konumu, kişiyi ya da bir şeyi kaybetmedikçe haksızlığa uğramış sayılmaz. Ancak bilgenin bir şey kaybetmesi mümkün değildir. O her şeyi kendisinde saklar. Talih'e asla güvenmez. Onun erdemle uyumlu olan ve şanstan beklentisi olmayan, onun sayesinde artmayan ya da azalmayan bütün iyi nitelikleri sağlam durur. Zira en yüksek noktaya varmış olanın daha da yükseleceği bir yer yoktur. Talih verdiği dışında hiçbir şey almaz insandan. Erdem'i o vermez, dolayısıyla geri alamaz. Erdem özgürdür, yaralanmaz, hareket ettirilmez, sarsılmaz. Bu yüzden tesadüflere karşı sağlam durur. Öyle ki ne yönü değiştirilebilir ne de mağlup edilebilir. Erdem korkunç şeylerin hazırlığına gözlerini dikerek bakar. Kendisine ister zor ister hoş bir şey gösterilmiş olsun, çehresinde en ufak bir değişim olmaz.'' Dolayısıyla bilge kayıp olarak göreceği hiçbir şeyi kaybetmez. Onun sahibi olduğu tek şey kendisinden asla çalınamayacak olan sabırla uyguladığı erdemdir. Kim kendisine ait olmayan bir şeyin kaybından etkilenir? Erdemi güvende olduğunda sahip olduğu her şeyde güvende olduğuna göre haksızlık bilgenin sahip olduğu bir şeye zarar veremiyorsa bilgenin haksızlığa maruz kalması mümkün değildir. Polyorsetes yani Fatih adını da alan Demetrius, Magara'ya ele geçirmişti. Filozof Stilborn'a bir şeyini yitirip yitirmediğini sorunca o oh, hiçbir şey yitirmedim demişti. Her şeyin benimle birlikte. Düşman bütün mallarını yağmalamış, kızlarını kaçırmış, vatanı yabancı egemenliğine geçmişti ve adamın kendisi muzaffer ordusuyla etrafını kuşatmış bir kral tarafından sorgulanıyordu. Ancak Stilborn onun zaferini boşa çıkarmıştı. Kente ele geçirilmiş olsa bile yenilmek şöyle dursun hiçbir zarar görmeden kaldığına tanıklık edilmişti. Hiçbir elin uzanamayacağı gerçek mal varlığı kendisiyle birlikteydi. Buna karşın dağıtılan ve ortalığa saçılan her şeyi kendi malı değil, talihin peşinden gelen yabancı unsurlar olarak görüyordu. Dolayısıyla onları gerçekten kendisine ait şeyler olarak değerlendirmedi. Ona göre dışarıdan akarak kendisine ulaşan her şeyin sahipliği geçici ve belirsizdi. Şimdi düşün bakalım, bir hırsız, bir iftiracı, hiddetli bir komşu ya da gücü elinde bulunduran bir zengin, çocuksuz geçirdiği yaşlılık döneminde savaşın ve kentleri harabeye çevirme becerisine sahip olan o düşmanın hiçbir şey alamadığı o adama haksızlık yapılabilir mi? Her yanda parlayan kılıçlar ve yağmalayan ordunun gürültüsü arasında, alevler kan ve işgal altındaki ülkenin enkazı arasında, kendi tanrılarının üzerine yıkılan tapınaklarının gümbürtüsü arasında sadece bir insan huzurluydu. Pervasız bir şekilde değerlendirdiğin gibi benim sunduğum şey bir vaat değil. Sana güven vermiyorsan bir kefil bırakacağım. Zira sen böyle sağlam bir karakterin ve ruh yüceliğinin bir insanda olabileceğine inanmakta güçlük çekiyorsun. Madem öyle bir araya girsin ve şöyle desin. İnsan olarak doğan birinin acı ve kayıpları, yara beresi etrafında gümbürdeyen nesnelerin o büyük hareketlerini güvenle izleyecek, zor durumları sakince, hayırlı durumlarını ölçülü bir şekilde karşılayacak, birine kapılıp gitmeyecek, diğerine güvenmeyecek, talehi değiştiğinde hiçbir şekilde değişmeden kalacak ve kendisi dışında hiçbir şeyin kendisine ait olmadığını ve kendisinin de en iyi tarafının bu olduğunu düşünecek kadar, İnsanlığın aşması gerektiğinden şüphe duyman için hiçbir gerekçe yoktur. İşte bunu size kanıtlamak için buradayım. Onca ülkeyi kan adamın buyruğu altında surlar koçbaşı darbesiyle sarsılırken, altı tünellerle ve gizli geçitlerle o heybetli kuleler aniden yıkılırken ve en yüksek kaleler topraktaki bir tümsekle aynı hizaya gelirken, temeli sağlam atılmış bir ruhu sarsabilecek kadar güçlü bir silah yapılamaz. ''Sürünerek çıktım evimin yıkıntıları arasından ve her taraf yanarken kanlar içinde alevlerin arasından kaçtım. Kızlarımın başına ne geldiğini ve halkın daha kötü durumda olup olmadığını bilmiyorum. Tek başıma ve yaşlı biri olarak düşmanın etrafındaki her şeye sahip olduğunu gördüğüm gibi sahip olduğum şeyin de yerli yerinde ve sağ salim durduğunu söylüyorum. Eskiden sahip olduğum şeye şimdi de sahibim. Onu muhafaza ediyorum.'' ''Beni yenilmiş, kendini de zafer kazanmış sanman için hiçbir neden yok. Sadece senin talihin benim talihimi yendi. Efendisini değiştiren o geçici şeylerin nerede olduğunu bilmiyorum. Beni ilgilendiren şeyler şu anda zaten benimle birlikte ve benimle birlikte olmaya devam edecek. Zenginler mal varlığını, şehvetliler aşklarını ve büyük bir utanç karşılığında tutundukları fahişeleri... Hırslı kişiler meclisi, forumu ve kusurların halka açık bir şekilde sergilenmesi için seçilen yerleri, faizciler kendileri sayesinde açgözlü karakterlerinin sahte bir zenginlik hayali kurduğu kişi kayıtlarını kaybederler. Ben ise hiç dokunulmamış ve zarar görmemiş her şeye sahibim. Bu yüzden ağlayanlara ve at yakanlara, parası için çıplak bedenini kılıcın ucuna uzatanlara ve dolu cepleriyle düşmandan kaçanlara aynı soruyu sorun. Dolayısıyla Serenus, insani ve tanrısal erdemlerle dolu olan bu kusursuz adamın hiçbir şey kaybetmediğini bil. Bilgenin iyi değerleri sağlam ve açılmaz surlarla çevrilidir. Onu ne İskender'in girdiği Babil'in surlarıyla, ne tek bir kişi tarafından ele geçirilen Kartaca ya da Numantia'nın duvarlarıyla, ne de üzerinde düşman izi bulunan Kapitolyum ve Roma'nın kalesiyle kıyaslayabilirsin. Bilgeyi koruyan surlar hem alevlere hem de saldırılara karşı güvenlidir. İçeri girilmesine izin vermez, yücedir, zapt edilemez ve tanrılara eştir. Her zaman söylediğin, o bilgemizin hiçbir yerde bulunamayacağı sözünü tekrarlamanın bir anlamı yok. Onu insan doğasının asla asla olmayan bir güzelliği olarak uydurmadık. Gerçekte olmayan bir şeyin görkemli bir tasviri olarak benimsemedik. Sadece nitelendirdiğimiz haliyle sergiledik. Ve uzun çağır bir kere, nadiren görülse bile sergilemeye devam edeceğiz. Nitekim her zamanki ortalama ve kaba insan tipini aşan o büyük kişiler nadiren dünyaya gelir. Bununla birlikte konuşmaya kendisinden bahsederek başladığımız Emkato'nun Stilborn örneğimizi aşacak şekilde hürmete layık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca zarar verenin zarar verilenden daha sağlam olması gerekir. Oysa kötülük erdemden daha güçlü değildir. Dolayısıyla bilgiye zarar vermek mümkün değildir. Sadece kötüler iyilere haksızlık yapmaya yeltenir. İyiler kendi aralarında huzurludur. Kötüler ise iyiler için değil, kendileri için tehlikelidir. Sadece daha zayıf olana zarar verilebiliyorsa, kötü iyiden daha zayıfsa ve kendilerine denk olanlardan gelmedikçe iyilerin zarara uğratılmaktan korkmasına gerek yoksa bilgi kişinin haksızlığa uğratılması mümkün değil demektir. Şunu da sana hatırlatmaya gerek yok. Bilgi dışında kimse iyi değildir. Biri diyebilir ki, Sokrates haksız yere mahkum edildiğine göre haksızlığa uğramış oldu. Bu noktada anlamamız gereken bir şey var. Birisi bana haksızlık yapsa da ben haksızlığa uğramamış olabilirim. Örneğin birisi benim bir şeyimi kır evimden alıp kasabadaki evime bırakırsa, o hırsızlık yapmış olmasına rağmen ben hiçbir şey kaybetmiş olmam. Gerçekte zarar verememiş olsa bile zarar veren biri var olabilir. Bir adam kendi karısıyla başkasının karısıymış gibi yatarsa kendisi zani olacak ama karısı zani olmayacaktır. Birisi bana zehir verdi ama zehir yemeye karışınca etkisini kaybetti. Bana zarar verememiş olsa bile zehir vermekle suç işlemiş oldu. Birisi bıçağı kurbanın giysisine takılıp da durduruldu diye daha az haydut değildir. Yeterince suç sayılıyorsa, her suç eylemi tamamlanmadan önce bile tam anlamıyla suç sayılır. Bu koşulda meydana gelen bazı olaylar arasındaki ilişki şöyledir. Birinci olay, ikinci olay olmadan gerçekleşebiliyorken, ikinci olay ilk olay olmadan gerçekleşemez. Söylemek istediğim şeyi daha açıkça ortaya koymaya çalışacağım. Koşmadan ayağımı hareket ettirebilirim. Ancak ayağımı hareket ettirmeden koşamam. Suya girdiğim halde yüzmeyebilirim. Ancak yüzüyorsam o anda suda olmamam söz konusu değildir. Üzerinde durduğumuz konu da böyledir. Haksızlığa uğramışsam haksızlığın kaçınılmaz olarak yapılmış olması gerekir. Bir haksızlık yapılmışsa kaçınılmaz olarak haksızlığa uğramış olmam. Zira birçok şey haksızlığı durdurmuş olabilir. Örneğin nasıl hedef alan el şans eseri vurulunca fırlatılan mızrak yön değiştirirse... Aynı şekilde herhangi bir unsur da bir haksızlığı etkisiz kılabilir ve eylem gerçekleşirken onu durdurabilir. Sonuçta haksızlık yapılmış olmasına rağmen karşıdaki kişi haksızlığa uğramış olmaz. Ayrıca adalet adaletsizliğe maruz kalamaz. Zira zıt olanlar birleşmez. Ancak adaletsizlik olmadan haksızlık yapılamaz. Dolayısıyla bilgiye de haksızlık yapılması mümkün değildir. Şaşırmana gerek yok. Nasıl ki kimse bilgeye haksızlık edemiyorsa kimse ona iyilik de yapamaz. Bilge hiçbir şeyden yoksun değildir ki armağan alabilsin. Kaldı ki kötü insan bilgeye onun sahip olabileceği kadar iyi bir şeyi bağışlayamaz. Zira bir insanın başkasına verebileceği bir şeye önceden sahip olması gerekir. Oysa kötü insan bilgenin kendisine verildiğinde mutlu olacağı hiçbir şeye sahip değildir. O halde kimse bilgeye zarar veremez ya da yarar sağlayamaz. Zira tanrısal unsurlar ne yardıma muhtaçtır ne de onlara zarar vermek mümkündür. Bilge tanrılara komşudur, yakın durur, ölümlülüğü hariç tanrıya benzer. Bilge yüce, düzenli, sarsılmaz, düzgün ve uygun bir doğrultuda seyrederken, güvenli, nazik, toplumun iyiliği için ortaya çıkan, kendisine ve başkasına yarar sağlayan hedeflerin peşinden giderken, değersiz bir şey istemeyecek veya böyle bir şey için üzülmeyecektir akla dayanarak tanrısal bir ruhla insani durumlardan geçen birinin sadece insan tarafından haksızlığa uğratılamayacağını söylediğimi mi düşünüyorsun? Asla ne zaman erdemle karşılaysa boy ölçüşemeden kaçan talih tarafından da haksızlığa uğratılamayacağını söylüyorum. Eğer kızgın hükümlerin üzerinde söz sahibi olmadığı, en acımasız efendilerin tehdit edemediği ve talihin üzerinde bütün gücünü tükettiği bilgeliğin o en yüce halinde Ölümü yalpalamadan, sakince kabul edip onun kötü bir şey ve dolayısıyla bir haksızlık olmadığını bilirsek, kayıplara ve acılara, utanca, yer değişimlerine, kısırlığa ve ayrılıklara çok kolay katlanacağız. Bütün bunlar toplanıp etrafını sarsa bile Bilge'yi mağlup edemez. Her biri tek başına saldırsa, Bilge zaten hiç dert etmez. Eğer Bilge talihin haksızlıklarını bile sakince karşılayabiliyorsa... Talihin eli olarak gördüğü güçlü kişilerin haksızlıklarını daha büyük bir sükunetle karşılamaz mı? Dolayısıyla her şeye katlanır bilge. Kışın çetin koşullarına ve göğün dengesiz havasına, yüksek ateşe, hastalıklara ve şans eseri karşılaştığı diğer her şeye katlanır. Bunlarla ilgili etraflıca düşünmez bile. Oysa biri onun bunu sadece bilgede bulunan iyi bir yargıyla yaptığını varsayar. Diğer her şeyde yargıyla değil, Zihnin aldatmacaları, tuzakları ve kışkırtmalarıyla harekete geçirilir. Bilge bunları şansa yorar. Talihin her hamlesi etrafımızda çılgınca görünür ve bizi değersiz şeylere yönlendirir. Şunu da düşün. Haksızlığa uğrama olasılığı en çok bizim için bir tehlike unsuru içeren durumlarda bulunur. Örneğin şikayetçi yalan ifade verdiğinde, işlenmemiş bir suç atfedildiğinde... Güçlü kişilerin öfkesi bize yöneldiğinde ve bir çete togalı vatandaşlar arasında dolaştığında bulunur. Sık görülen bir haksızlık türü de birinin kazancına mani olunması, ödülüne uzun süre el konulması, büyük bir emekle elde edilmeye çalışılan mirasın başkasına geçmesi ve karlı bireye beklentisinin boşa çıkmasıdır. Umutla ve korkuyla yaşamayı bilmeyen bilge bu tür durumlardan kendisini sakınmış olur. Şimdi şunu da ekle. Kimse zihnen etkilenmeden haksızlığa uğramaz. Aksine insan onu düşününce rahatsız olur. Buna karşın hatalardan sıyrılmış, kendisini kontrol edebilen derin bir sessizlik ve huzur içindeki biri bu rahatsızlıktan muaftır. Zira haksızlık dokunursa onu rahatsız eder ve zorlar. Bununla birlikte bilge sadece haksızlık görüntüsünün bile kışkırtabileceği öfkeden yoksundur. Ve sadece kendisine haksızlık yapılamayacağını bildiğinde öfkeden muaf kalabilir. Bu yüzden bilge dik yürür ve mutludur. Bu yüzden daima keyifle neşeli durur. Dahası bu sayede insan işlerindeki saldırılara maruz kalmaz. Aksine sayesinde deneyim kazanabildiği ve erdemini sınayabildiği için haksızlığı kendisi için yararlı bir şeye dönüştürür. Size yalvarıyorum. Bilge haksızlıktan muaf kılınırken bu konumu koruyalım. Tarafsız zihnimizle ve kulaklarımızla hazır bekleyelim. Nitekim o sizin yüzsüzlüğünüzden, Aşk gözlü arzularınızdan, kör atılganlığınızdan ve kibrinizden çekip çıkarılıyor. Sizin kusurlarınız öylece sağlam kalırken bilge için özgürlük aranıyor. Sizin haksızlık yapmanıza izin verilmediğini değil, sadece bilgenin tüm haksızlıkları kendisinden uzakta tuttuğunu ve kendisini sabırla ve ruh yüceliyle savunduğunu gösteriyoruz. Kutsal yarışmalarda da birçok kişi kendilerine saldıran eli inatçı bir sabırla yorarak yenmiştir. Buradan hareketle, bilgenin uzun ve inançlı bir çalışmanın sonunda, düşmanın bütün saldırılarına dayanma ve onu yorma gücüne kavuşan insanlarla aynı kategoride olduğunu düşün. Konuşmanın ilk kısmını tamamladığımız için şimdi diğer kısmına geçelim. Burada bir kısmı bana, çoğu ise genel olarak ekolümüze ait olan kanıtlarla hakareti çürüteceğiz. Yasaların cezalandırma gereği duymadığı bir şeyden şikayet etmemiz, intikam almamızdan daha küçük bir haksızlıktır. Onuruna leke süren bir söz ya da davranıştan ötürü daralmış bir ruhun acizliği bu duyguyu kışkırtır. Bugün başkalarına izin verirken bana izin vermedi. Konuşmamı kibirle reddetti ya da bana kahkahalarla güldü. Beni sedirin ortasına değil ucuna oturttu. Ve bu türden diğer sözlere iğrenen bir ruhun şikayetleri dışında hangi adı vereyim? Şımartılmış ve mutlu insanlar bu duruma düşer. Zira daha kötü durumlara düşen birinin bu tür şikayetlere vakti kalmaz. İşten fazlasıyla uzakta kalan zayıf, kadınsı ve gerçek bir haksızlıkla karşılaşmayıp gülüp eğlenen karakterler büyük bir bölümü hatalı yorumlanmış olan bu şeylerden etkilenir. Buna göre hakaretten rahatsız olan kişi sağduyudan ve özgüvenden yoksun olduğunu göstermiş olur. Tereddüt bile etmeden kendisinin aşağılandığını düşünür. Kendisini baskılayan ya da küçük düşüren ruhta bu acizlik yoksa böyle bir sıkıntı da yaşanmaz. Bilge hiç kimse tarafından küçük düşürülemez. O ruh yüceliğinin farkındadır. Kendi kendine, kimsenin kendisine değer biçemeyeceğini söyler. Ve ruhun sefaleti değil, derdi olarak nitelendirdiğim her şeyi yenmek şöyle dursun, hissetmez bile. Bedenindeki bir acı ve zayıflık, dostlarını ve çocuklarını kaybetmesi ve vatanının savaşta alevler içinde yıkıma uğraması gibi bilgeyi tam anlamıyla yıkmasa bile sarsan başka şeyler vardır. Bilgenin bunları hissettiğini reddetmiyorum. Zira ona taşın ya da demirin sertliğini atfetmiyoruz. Katlanması gerektiğini hissetmeyen bir erdem olamaz. O halde ne olur? Bilge darbe alır ama aldığı o darbeleri bastırır, düzeltir ve durdurur. Buna karşılık küçük olanları hissetmez. Onlara karşı o her zamanki katı dayan erdeminden yararlanmaz. Aksine onları ciddiye almaz ya da sadece gülünesi şeyler olarak görür. Ayrıca hakaretlerin büyük bir bölümünü kibirliler, küstahlar ve iyi talihini kötü bir şekilde taşıyanlar ederken bilge onların bu azmış mizacını kendisi sayesinde küçümsediği bütün erdemlerin en güzel olan yüce gönüllüğe sahiptir. Bu yüce gönüllülük bu türden düşlerdeki sahte görüntüler ve gece görünümleri gibi somut yanı ve gerçekliği olmayan ne varsa hepsini es geçer. Aynı zamanda ona göre herkes kendisinden daha yüce kişileri büyük bir küstahlıkla küçümseyemeyecek kadar aşağıdır. Hakaret kelimesi hakir görmekten gelir. Zira kimse hakir görmedikçe birisini ağır hakaret edemez. Ayrıca kimse kendisinden daha büyük ve daha iyi olan birini insanların genelde hakir gördüğü bir şey yapmış olsa bile hakir görmez. Zira çocuklar anne babalarının yüzüne vurur. Bebek annesinin saçını karıştırır ve çeker. Üzerine salyasını akıtır ya da bir çocuk ailesinin önünde örtülü olması gereken yerlerini açar ve ahlaksız sözler söylemekten çekinmez. Ancak bunların hiçbirini hakaret demeyiz. Niçin? Bunları yapan hakir göremez de ondan. Vatandaşlarımızın kölelerinin efendilerine dönük hakaretle içeren nüktedanlarının bizi güldürmesinin nedeni de budur. Onların küstahlığı yemekte misafir ağırlayana kadardır. Zira yemeği dağıtmaya efendilerinden başlarlar. Bir köle ne kadar bayağı bir karaktere sahipse ve hatta yaptıkları gülünçse dili de bir o kadar gevşek olur. Nitekim bu nedenle bazıları terbiyesiz köle çocuklar satın alır ve onların küstahlığını bileyler ya da bir hoca tutarak alıştırmalarla ahlaksız sözleri ardı arkasına söyleyebilmelerini sağlar. Biz de bunlara hakaret değil nükteli sözler deriz. Ancak aynı sözlerden bazen hoşlanıp bazen de onlara içerlememiz ve bir şeye dost söyleyince karalama, şakacı bir köle söyleyince gürültü dememiz ne büyük çılgınlıktır. Bizim çocuk kölelere yaklaşmamız nasılsa, bilgenin çocukluğu gençliğine ve beyaz saçlı olduğu döneme kadar uzanmış olan herkese yaklaşımı da öyledir. Çocuksu ruhlarındaki kötülükleri koruyan, kendileri büyüdükçe hataları da büyüyen, Çocuklardan sadece yaşça büyüklük ve beden biçimi bakımından farklı olan, onlardan daha az şımarık ve kararsız olmayan, ayrım gözetmeksizin hazların peşinde koşan, doğal eğilimlerinden değil, korkularından ötürü huzursuz ve içine kapanık olan bu kişiler olgunlaşmış sayılır mı? Dolayısıyla kimse onlar ile çocuklar arasında bir fark olduğunu söyleyemez. Zira çocuklarda beş taşa, kabuklu yemişlere ve metaliklere dönük bir aç gözlülük varken, büyüklerde altın, gümüş ve kentlere dönük bir aşk gözlülük vardır. Çocuklar kendi aralarında magistratus oyununu oynayıp yalandan çizgili togaları, faskesi ya da kürsüleri varmış gibi yaparlar. Büyükler ise aynı oyunu Campus Martius, Forum ve Senatus'ta ciddi bir şekilde oynarlar. Çocuklar sahillerde kumdan eve benzer yığınlar yaparlar. Büyükler ise önemli bir iş yapar gibi Taşları, duvarları ve çatıları dikmekle meşgul olup bedenlerin korunması için bulunmuş şeyleri birer tehdide dönüştürürler. O halde yaşça büyük olan çocuklara benzerler. Sadece hataları farklı ve daha büyüktür. Bu yüzden bilge de doğru bir şekilde bu tür insanlardan gelen hakaretleri birer şakaymış gibi karşılar. Ve bazen çocuklarmış gibi o insanları uyarır ve kendisine haksızlık yapıldığı için değil. Haksızlık yaptıkları ve bir daha haksızlık yapmamaları için acı vererek ya da cezayla bedel ödetir. Aynı şekilde büyükbaş hayvan da kamçı ile itilir. Üzerine bineni fırlattığında kızmayız ona. Aksine acımız onun inatçılığına galip gelsin diye onu durdururuz. Karşımıza konan şu sorunun cevabını da biliyor olacaksın. Bilgenin haksızlığa ve hakarete uğraması mümkün değilse niye haksızlık yapanları cezalandırıyor? Cezalandırıyor. Böylece intikam almış değil, onları düzeltmiş oluyor. Niçin başkalarının farklı bir nedenden ötürü sahip olduğu ruh sağlamlığının bilgede de olabileceği düşüncesine inanmayı reddediyorsun? Zira hekim aklını yitirmiş birine niye kızsın? Hangi hekim yüksek ateşi olduğu halde soğuk suyu reddeden birinin ettiği küfürleri kötülük olarak değerlendirir? Bilge herkese karşı, hekimin hastalarına karşı beslediği hisleri besler. Hekim tedaviye muhtaçlarsa hastalarının özel yerlerine dokunmaktan ve çıkardıklarına bakmaktan çekinmez. Delirerek kendini kaybeden insanların öfkeli sözlerine katlanır. Bilge toga giyip de morlar içinde sağlıklıymış gibi caka satarak yürüyen o insanların renklerinin sağlıksızlıktan solduğunu bilir. Ve onları akli dengesini yitirmiş hastalardan farklı görmez. Bu yüzden Bilge tedavi ettiği kişilerin hasta halleriyle kendisine saygısızlık yapmasına sinirlenmez. Ve aynı düşünceyle onların sahip olduğu onurları da ciddiye almaz. Keza şanlı işler başarmalarını da önemsemez. Bilge bir dilencinin kendisine yaltaklanmasından nasıl memnun olmayacaksa ve avamın içinden biri onun selamını almadı diye bunu bir hakaret saymayacaksa, aynı şekilde birçok zengin kendisine saygı duyuyor diye onlara saygı duymayacaktır. Nitekim o zenginlerin dilenciden bir farkı olmadığını, hatta ondan daha sefil olduklarını... Zira dilencinin az, zenginlerin ise çok şeye ihtiyaç duyduğunu bilir. Bilge Medler'in kralının ya da Asya kralı Talusun selamını karşılıksız bırakıp kibirli bir çehreyle yanından geçip gitmesinden bile etkilenmez. Bilge bilir ki kralın durumu büyük bir ailedeki görevi hasta ve delirmiş insanları kontrol altında tutmak olan bir kölenin durumundan daha kıskanılması değildir. Kastor tapınağının yakınında pazarlık yapanlardan, mal alıp satanlardan... Dükkanları en adi kölelerle dolup taşanlardan birinin beni adıma anarak selamlamasını üzüntüyle mi karşılamalıyım? Hayır, bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Zira hükmü altında kötü insandan başka kimsenin bulunmadığı birinin nesidir ki? Dolayısıyla bilgenin kölenin kendisine dönük ince ya da kaba hiçbir davranışını ciddiye almaması gibi, kralın da hiçbir davranışını ciddiye almaması gerekir öyle değil mi? Partlar, medler ve bakteriyalılar senin egemenliğinde ama onları korkuyla tutuyorsun. Onlar yüzünden o ok kattığın yayın dinlenmek nedir bilmiyor. Onlar senin en rezil düşmanların. Hepsi satılık ve yeni bir efendi arıyorlar. Sonuç itibariyle bilgi hakaretle kışkırtılmayacaktır. Zira herkes birbirinden farklı olsa bile bilgi hepsi neşit aptallıklarından ötürü aynı görür. Nitekim bilge bir kere haksızlık ya da hakaretle kışkırtılabilecek kadar kendini düşürürse bir daha asla güvende olmayacaktır. Güvenlik bilgenin sahip olduğu bir değerdir. Kendisine hakaret edildiğini düşünmek suretiyle aynı kişinin kendisini onurlandırabileceğini de kabul etmek istemez. Zira birisi başka birisinin kendisini küçük görmesinden rahatsız oluyorsa kaçınılmaz olarak onun kendisine saygı duymasından da mutluluk duyacaktır. Bazıları bir kadının kendilerine hakaret edebileceğini düşünecek kadar delirmiştir. Kadına ne ölçüde değer verdikleri, kaç uşağının olduğu, kulaklarının nasıl süslendiği ve sedirinin ne kadar geniş olduğu da önemli mi yoksa? Kadın da aynı şekilde düşüncesiz bir canlıdır. Bilgi edinmedikçe ve ziyadesiyle eğitim görmedikçe arzularını kontrol edemeyen yabani bir varlık olarak kalır. Bazıları berber tarafından dürtülünce bile rahatsız olur. Kapı görevlisinin zorluk çıkarmasını, nomenklatörün saygısızlığını ve erkek hizmetçinin kibrini bile hakaret sayar. Bunlara nasıl da gülünür. Oysa insan zihni kendi huzurunu başkalarının hata yığınıyla karşılaştırdığında ne büyük bir hazla dolup taşmalıydı. O halde bilge, asık suratlı bir kapıcının tuttuğu bir kapı adamı yaklaşamayacak. Kuşkusuz zorunlu bir iş kendisini çağırdığında o işi üstlenecek ve kim olursa olsun Nasıl vahşi bir köpeği yemek vererek yumuşatırsa öyle yumuşatacak ve bazı köprülerden geçmek için de bedel ödendiğini akılda tutarak eşikten geçebilmek için bedel ödemekten gocunmayacaktır. Bu yüzden kim olursa olsun insanları karşılayan kişiye de ödenmesi gereken bedeli ödeyecektir. Bilge satılık şeylerin parayla satın alınacağını bilir. Sadece kendisini düşünen bir kişinin kıymetsiz bir zihni var demektir. Zira kapı görevlisine açıkça yanıt vermiş, onun değneğini kırmış ve efendisine giderek onun kırbaçlanmasını istemiştir. Yarışmaya giren kendisini başkasının rakibi yapar, kazanmak için onun aynı seviyeye gelir. Peki, bilge yumruk yerse ne yapacak? Yüzüne yumruk yediğinde Cato ne yapmış sonu? Cato sinirlenmedi. Bu haksızlığın intikamını almaya kalkışmadı ve o kişiyi affetmedi. Sadece hiç yaşanmamış kabul etti. Affetmiş olmaktansa saldırıyı yoksaydı bu konuya daha fazla takılıp kalmayacağız. Kim kötü ya da iyi olduğuna inanılan bu şeylerden hiçbirinin bilgeye diğer herkese göründüğü gibi görünmediğini bilmez. O, insanların utanç verici ya da acınası bulduğu şeyleri ciddiye almaz. Halkın gittiği yoldan gitmez. Aksine gezegenler nasıl dünyanın rotasının aksi yönünde giderse, bilge de herkesin fikrinin tersine gider. O halde şunları söylemekten vazgeç. Peki bilge dövüldüğünde, gözleri oyulduğunda yine de haksızlığa uğramamış mı olacak? Forumda o rezil insanların ahlaksız sözlerine maruz kaldığında hakarete uğramamış mı olacak? Kralın verdiği ziyafette masanın altında durması ve kendilerine en kötü görevlerin verildiği kölelerle birlikte yemek yemesi buyurulduğunda ne olacak? Karakterindeki hayaya uygun olmadığını düşünebileceği şeylerden birini taşımaya zorlanırsa ne olacak? Bu tür durumların sayısı ya da ne kadar artmış olursa olsun doğalar aynı kalacaktır. Bilgeye küçük şeyler dokunmuyorsa büyükleri de dokunmaz. Azı dokunmuyorsa çoğu da dokunmaz. Ancak zayıflığınızdan ötürü yüce gönüllü bir karakter ideali yaratıyorsunuz. Ve aklınız sadece sizin katlanabileceğinizi sandığınız kadarını aldığından bilgenin sabır sınırını da yakın bir yere çiziyorsunuz. Ancak Erdem'i sizinle hiçbir ortak yanı bulunmayan bilgeyi evrenin başka bir bölgesine yerleştirdi. Hem zorlukları hem katlanılamayacak kadar ağır olan, duymaktan ve görmekten kaçınlan şeyleri araştır. Onların birleşmesi bilgeyi yıkmayacak. Nasıl her birine karşı koyuyorsa, hepsine birden öyle karşı koyacaktır. Bilgenin buna katlanıp şuna katlanamayacağını, ruh yüceliğinin de kendi sınırları olduğunu söyleyen biri yanlış düşünmüş olur. Tamamen yenilmezse talih bizi yener. Bu dayanıklığın sadece stoğacılığa has olduğunu düşünme. ''Tembelliğinizin koruyucusu olduğunu varsaydığınız, hazlara götüren tatlı ve uyuşuk şeyler önerdiğini sandığınız Epikurus, talih nadiren bilgenin yolunu keser.'' demiştir. Nasıl da yiğitlerin ağzına layık bir söz. ''Sen daha cesurca konuşmak ve talih'i tümüyle kovmak ister misin?'' ''Bilgenin evi küçüktür, süsten yoksundur, gürültüsüzdür, gösterişten yoksundur. İnsanları parasına göre değerlendirerek ayrım yapan kapıcılarla korunmaz.'' Aksine talih boş ve kapı görevlerinden azade olan o eşikten geçemez. Talih kendisine ait hiçbir şeyin olmadığı o evde bir yerinin olmadığını bilir. Ancak bedene en düşkün olan Epicurus bile haksızlıklara karşı ayağa kalkıyorsa bu yaklaşım bizim aramızda inanılmaz ya da insan doğasının sınırlarını aşan bir unsur olarak görülebilir mi? Epicurus bilgi için haksızlıkların katlanabilir olduğunu söylerken biz haksızlıkların olmadığını söylüyoruz. Bunun doğaya aykırı olduğunu söylemem için hiçbir neden yok. Dövülmenin, itilip kakılmanın ve bir organı yitirmenin kötü bir durum olmadığını söyleyemiyoruz. Sadece bunların hepsinin haksızlık olmadığını söylüyoruz. Onların verdiği acı duygusunu değil, sadece erdem sağlam durduğunda kendisine asla maruz kalınamayan haksızlığın adını reddediyoruz. Bu ikisinin hangisinin daha doğru konuştuğunu göreceğiz. Haksızlığı küçümsemek konusunda bir noktaya kadar uzlaşıyorlar. İki görüş arasındaki farkın ne olduğunu mu soruyorsun? Bu pek cesur iki gladiyatör arasındaki gibi bir farktır. Gladyatörlerden birisi yarasını bastırarak ayakta durur. Diğeri ise bağrışan kalabalığa dönerek yarasının olmadığını gösterir ve kimsenin kendisine müdahale etmesine izin vermez. Ayrıştığımız konunun büyük olduğunu düşünme. Üzerinde durduğumuz bu konuya dair sizi ilgilendiren tek husus şu... İki örnekte haksızlıkları ve o haksızlıkların gölgeleri, kuşkulu yansımalar olarak adlandırabileceğim hakaretleri küçümsemeye çalışıyor. Bunları küçümseyebilmek için bilge biri olmaya da gerek yoktur. Kişi kendisine sadece şunu söyleyebilsin yeter. Başıma gelen bu işleri hak ettim mi, hak etmedim mi? Hak etmişsem bu bir hakaret değildir. Adaletin yerine gelmesidir. Hak etmemişsem o halde adaletsizlik yapan kişi utanmalıdır. Hakaret denilen şey gerçekte nedir? Birisi kelliğimle, gözlerimin zor görmesiyle, bacaklarımın inceliğiyle ve boyumla alay edebilir. Ancak açıkça görülen bir şeyin işitilmesini için hakaret olsun? Bir şey bir kişinin yanında söylenince güleriz de birkaç kişinin yanında söylenince alınırız ve kendimizle ilgili hep söylediğimiz şeyleri söyleme özgürlüğünü başkalarına bırakmayız. Ölçülü şakalar hoşumuza gider de ölçüsüz olanlar bizi kızdırır. Crisippus, bir adamın kendisine deniz koçu denmesinden alındığını anlatır. Corbulo kendisine deve kuşu dedi diye Ovidius'una sonun ve yolu Fidus Cornelius'un Senatus'ta gözyaşlarına boğulduğunu gördük. Diğer hakaretlere, adetleri ve yaşamıyla ilgili olarak yüzüne sarf edilen yaralayıcı sözlere karşı sağlam iradesini korumasına rağmen, bu laf karşısında gözyaşlarına boğulması ne kadar da saçma. Aklın terk ettiği zihnin zayıflığı bu. Birisi bizim konuşmamızı ve yürüyüşümüzü taklit ediyorsa ve bedenimizdeki veya konuşmamızdaki bir kusuru vurguluyorsa ne için hakarete uğramış sayılmayalım? Sanki bunlar biz yaptığımızda değil de taklit edildiğinde daha bilinir oluyor. Bazıları kendileriyle ilgili olarak yaşlılık, beyaz saç ve ulaşmak için dua ettikleri diğer şeylerin lafını bile duymak istemez. Yoksulluk hitamı da bazılarını yaralamıştır. Ancak bir insan yoksulluğunu gizlemeye çalışırsa kendisini hakaret etmiş olur. O halde herkesten önce davranıp hakaretin önünü alabilirsen, küçümseyerek ve hakaret ederek şaka yapanların elinden kozlarını alabilirsin. Alay etme imkanı elinden alınan kimse artık alay etmeye yeltenemez. Vatinius'un alay etmek ve küstahlık yapmak için doğmuş bir soytar olmakla birlikte zeki ve laf cambazı olduğu da tarihe geçmiştir kendi ayaklarıyla ve yaralı boğazıyla ilgili birçok şaka yapıyordu. Bu sayede hastalıklarından daha fazla olan düşmanlarının ama özellikle de Sisero'nun nüktesinden kaçabilmişti. O daimi küçümsemeler arasında utanmayı unutmuş yüzündeki o sert ifade sayesinde bunu yapabilmişse, ne için özgür çalışmalarla ve bilgelik terbiyesiyle belli bir noktaya kadar gelişim gösteren biri de aynısını yapmasın? Bunun yanında, Hakaret etmeye yeltenen birinden hakaret etme hazını çalmak da bir intikam türüdür. Bu olduğunda hakarete yeltenenler genelde şöyle derler. Ah zavallı başım, sanıyorum ki anlamadı. Dolayısıyla hakaretin başarısı, hakarete uğrayanın hassasiyetine ve kızgınlığına bağlıdır. Sonra bir gün hakaret eden de karşılığını bulacaktır. Senin intikamını alan biri bulunacaktır. Gaius Sezar'ın dolup taşan diğer kusurlar arasında herkesi bir lekeyle damgalama şeklinde kendini gösteren şaşırtıcı bir hakaret etme arzusu da bulunuyordu. Oysa kendisi ziyadesiyle alay konusuydu. Deliliğinin göstergesi olan o solgun yüzü ne kadar da çirkindi. Kırışık halının altındaki gözleri ne kadar da korkutucuydu. O kel kafası üzerine serpilmiş birkaç zayıf saç teliyle ne kadar da biçimsizdi. Ayrıca boynu sert tüylerle kaplıydı. Ince bacakları ve kocaman ayakları vardı. Anne babasına, büyük annesi ve büyük babasına, her sınıftan insana hakaret ederek yaptığı her işi tek tek saymak istesem, bu zahmetli bir iş olurdu. Bu yüzden sadece onun sonunu getiren hakaretlerden bahsedeceğim. Gaius'un yakın arkadaşları arasında, başkalarının hakaretlerine yapmacıksız zihinden ötürü güçlükle katlanabilen, gururlu bir adam olan Asiaticus Valerius da vardı. Gaius halk buluşması olan bir ziyafette bu adamla herkesin duyacağı bir ses tonuyla karısının yatakta nasıl olduğunu anlatarak alay etti. ''Ey iyi tanrılar, bir kocanın bunu duyması ve bir imparatorun bunu bilmesi nasıl bir şey böyle? Nasıl bir hayasızlık ki? Konsül demiyorum, arkadaş demiyorum.'' ''Bir imparator olarak bir kocaya kendi zinasını ve tatminsizliğini anlatabiliyor.'' Yine bir asker tribünüsü olan Şera'nın konuşması da yiğitliğe hiç uymuyordu. İnce bir ses tonu vardı. Bilmesen yaptıklarından şüphelenirdin. Silahlarını kuşanmış Şera ne zaman parolayı sorsa, gayus sesinin yumuşaklığıyla dalga geçmek için bazen Venüs, bazen Priapus diyordu. Oysa kendisi parlak giyiniyor, ayağına sandal geçiriyor ve altın takıyordu. Şera bu yüzden bir daha ona parola sormamak için kılıcını kullanmak zorunda kaldı. O komplocular arasında elini ilk kaldıran kişiydi. Tek vuruşla imparatorun kafasını kesmişti. Sonra Gaius'un üzerine topluma ve tek tek kişilere yaptığı haksızlıkların intikamını almak isteyen kılıçlar yağmış. Şerada kimseye görünmeyen komplocuların ilki olmuştu. Yine en çok hakaret etmek isteyenler aynı zamanda hakarete en zor katlanan insanlar olduğundan Gaius da her şeyi kendisine yapılmış bir hakaret olarak görürdü. Kendisini Gaius diye selamladı diye Erenius Maser'e kızmıştı. Buna mukabil kendisine Caligula dediği için bir yüzbaşıyı da cezalandırmıştı. Zira o ordugahta doğmuştu. Kendisine lejyonların evlatlığı deniyordu. Askerlerin bildiği başka bir adı yoktu. Buna karşılık artık Caligula adını Yunan çizmesi giymiş anlamıyla alıp kendisinin hor görüldüğünü ve lekelendiğini düşünüyordu. O halde bizim tesellimiz şu olacak. Yumuşak başlılığımız intikam almayı söz konusu bile etmese de bir gün birisi haksızlık yapan, münasebetsiz, haddini bilmez kişiyi cezalandıracaktır. Zira böyle bir kişinin kusurları tek bir insanla ve tek bir hakaretle asla tükenmez. Şimdi de sabrını övdüğümüz insan örneklerine bakalım. Örneğin Sokrates halka açık komedi oyunlarında canlandırılmış ve kendisinin bulunduğu nükteli sahneleri iyi karşılamış, Karısı Santipe'nin kendisinin üzerine kirli su döktüğü sahneye bilhassa kahkahalarla gülmüştür. Annesi bir yabancı, trasiyalı olduğu için kendisiyle alay edildiğinde, Antistiniz tanrıların annesinin de idal olduğunu söyleyerek cevap vermiştir. Kavgaya ve itiş kakışa hiç girmemek gerekir. Bu tür şeylerden uzak durmalıyız. Düşüncesiz insanların neden olduğu, düşüncesiz insanlar olmadığında gerçekleşmesi mümkün olmayan böyle olaylar es geçilmeli. Ve avamın verdiği onurlar da, yaptığı haksızlıklar da aynıymış gibi değerlendirilmeli. Ne birine sevinmeli ne diğerine üzülmeli. Aksi halde ya hakaret edilme korkusundan ya da bıkkınlıktan ötürü birçok gerekli şeyi es geçeriz. Nitekim ruhumuza uygun olmayan bir şeyi duyabileceğimize dönük o kadınsı kaygı bizi sıkacağından bazen hayrımız olmasına rağmen kişisel ve toplumsal görevlerden kaçınmış oluruz. Bazen güçlülere öfkelenerek bu duygumuzu ölçüsüz bir özgürlükle gösteririz. Özgürlük hiç katlanmamak değildir. Bunda yanılıyoruz. Özgürlük ruhun haksızlıkların önüne geçmesi ve kendisini başına gelen mutluluk verici şeylerin tek kaynağı yapması, diğer herkesin gülmelerinden ve sözlerinden korkarak huzursuz bir yaşam sürmemek için dışsal unsurları kendisinden uzak tutmasıdır. Biri hakaret edebiliyorsa hakaret edemeyen kimdir? Bilge ve bilgeliğe amaçlayan biri hakaret dışında bir çareye başvurur. Zira gelişmemiş olup kendilerini hala halkın yargısına göre şekillendirenler, haksızlıklar ve hakaretler arasında dönüp durmaları gerektiğini aklında tutmalı. Beklenti içinde olanlara her şey hafif gelecektir. Soyundan, şöhretinden ve mirasından daha saygın olan bir insan, en ön safta en uzunların durduğunu hatırlayarak kendisini daha cesurca taşımalıdır. Hakaretlere, kötü sözlere, rezilliğe ve diğer ahlaksız şeylere tıpkı düşmanın çığlığına, yara açmasa bile miğferinde çınlayan uzun mızraklara ve taşlara katlandığı gibi katlansın. Haksızlıklara da yaraya dayanır gibi. Kimisi silahlarını, kimisi göğsünü delip geçse de çökmeden, hatta yerinden bile kıpırdamadan dayansın. Baskı altında tutulsan ve amansız bir güçle zorlansan bile geri çekilmen utanç vericidir. Doğanın seni yerleştirdiği yeri koru. Bunun kimin yeri olduğunu mu soruyorsun? Yiğidin yeri. Bilge'ye ise onunkinin tersi olan başka bir yardım gerek. Zira siz savaşırken o zafer kazandı bile. İyiliğinize karşı koymayın. Gerçeğe ulaşana dek yüreğinizdeki ümidi besleyin ve gönüllü olarak daha iyi hedeflerin peşinde koşun. Düşüncenizle ve duanızla kendinize yardımcı olun. Öyle ki insanlığın ortak refahına çalışan, karşısında talihin çaresiz kaldığı bir insan yenilmez bir şey olsun.